Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradım şem yanmaz mı? Kamu bimarına canan devayı derd eder ihsan, niçin kılmaz mana? derman beni bimar sanmaz mı? Gamım pinhan tutardım ben, dediler yâre kıl rûşen, desem ol bir vefa, bilmem inanır mı inanmaz mı? Şebi hicran yanar canın döker kan çeşmi giryanın Uyanır halkı efkanın karabahkın uyanmazın Gülü ruhsarına karşı gözümden kanlı akar su Habibim faslı güldür bu Akan sular bulanmazın Değildim ben sana mail Sen ettin aklımı zail Bana taan eyleyen gafil Seni gör geç utanmaz mı Fuzuli Rindi şeydadır hemişe, halka rüsvadır. Sorun kim bu ne sevdadır, bu sevdadan usanmaz mı? Hayırlı akşamlar, 2019'un ilk programıyla karşınızdayız. Bugün yüce, üstün, erdemli anlamına gelen, mahlasıyla şiirler yazan, kadim edebiyatımızın mihenk taşlarından fuzuli ve şiirlerini konuşacağız. Kıym kıymetli üstadım Hayati inançla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Eksik olmayın. Gençliğimizde 2019 yılına dair birisi bir şey söyleseydi o kadar uzak gelirdi ki. Yani insan inanamıyor, inanamayabilirdi ama işte geldi rüzgar gibi geçiyor ömür, yıllar. Zaman çok hızlı geçiyor. Cenab-ı Hak idrakını nasip etsin. Ha. Kıymetini bilmeyi nasip etsin. Fuzuli'yi konuşacağız. Çok özel bir durum. Bu aziz vatanda kime beni camdan usandırdı diye başlasan devamını getirir. Evet. Allah'ın izniyle %70-80'i bu milletin bir şekilde bu şiiri, en azından bu şiiri duymuştur. Fuzuli hakikaten en büyük şair diyenler az değil. Yani en büyük şairimiz diyenler az değil. Ee, i̇lk üçte olduğu şüphesiz efendim. Su kasidesi bir medeniyet şahidi olarak başka hiçbir eserimiz olmasa biz desek ki şu bin yıllık Anadolu maceramızda, bu coğrafyada geçen on asır boyunca böyle bir eser yapabildik, topu topu desek, yüz aklığına yeterlidir. Cenabı Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam Medhi için yazılmış bir kaside, efendim 32 beyitten ibarettir. Aşağı yukarı onu da en azından varlığını, böyle bir eserin varlığını bilmeyenimiz yok gibidir. Acayip bir üslubu vardır. Çok yüksekte tutar sözü fuzuli. Numune yani kendisine özenilen bir takip edilen bir üstad olarak 1555 vefat yılı 5 ee, asırdan bu yana dillerdedir. Aşkın şairi olarak herkesçe bilinir. Medarı iftihardır ve selam. Saçma ey göz eşkiden gönlümdeki odlara su, kim bu denlüdü tuşan odlara kılmaz çaresu. Aa bugündür de devvar rengi bilmezem, ya muhit olmuş gözümden gümbedi devvar esu. Vehmilen söyler dili mecruhi peykanın sözün, ihtiyatilen içer her kimde olsa ya resu. ''Arezın yâdıyla nemnak olsa müzgânım nola, zayi olmaz gül temennâsıyla vermek haresu. bilmez gubârını muharrir hattına, hametek bahmahtan inse gözlerine karesu. Bir gül açılmaz yüzün tek versemin min gülzaresu.'' Bahçıvana da bir sözü var. Şimdi okuduklarımızın günümüz Türkçesiyle karşılığı hakkında birer mısra, birer cümle söylememiz icap ederse, Bizde aşık medeniyetimizde, sanatımızda, klasik şiirimizde aşık kalbi yanan, gözü ağlayan kişinin adıdır. Bu iki vasfı haizdir aşık. İçinde ateş vardır, gözünde yaş. Su ve ateşin bileşimi. Ne o su ateşi söndürür ne ateş suyu ortadan kaldırır. İkisi birlikte var olur. Ve bu e, birin oksansa Aşık demezler, şair demezler. Şeyh Galip Üstad da söz gelimi demiyorum bu ateş. Gerçekten yani hem gözden hem gönülden zuhur eden gerçek bir ateştir. Ey kişi filan diye haykırır. Gözüne hitaben ilk beytte dediği şu. Öyle büyük bir aşk ile yanmaktadır ki kalbim, ey gözlerim. Boşuna ağlayıp da söndürme gayretinde olma bu kadar büyük bir ateşi söndüremezsin. E büyük yangınlar, üzerine su serptiğiniz zaman sönmek şöyle dursun. Su, benzin tesiri icra ederek daha Tam bir harlanır. Hararetlenir. harlanır. İşte ona işaret ediyor. Saçmayı göz eşkten gönlümdeki odlara su. Kim bu denli odu tutuşan odlara e, kılmaz şare su. İkinci beytte ise su renginde görmekteyim bütün mevcudatı. Bugündür günbedi var rengi bilmezem. Ya muhit olmuş gözümden günbedi var su. Her şeyi surenginde görmem acaba neden? Fakat baktım anladım ki hep ağladığımdan, gözyaşlarımın arkasından baktığım için her şeyi surenginde görmekteyim. ''Vehmilen söyler dili mecruhi peykanın sözün ihtiyat ile içer her kimde olsa ya resu.'' O kadar ilginç, güzel, şairane bir anlatım ki korkarak söylüyorum sözünü. Seni anmayı bile kalbim titreyerek yapabiliyorum diye. Çünkü diyor e, ölmek üzere olan hastanın ciğeri yanar, efendim çok hararetlenir, su ister, sudan başka bir şey istemez ama hemen su verilir, kana kana içerse de bu yüzden suda, bu defa sudan ölür. İşte o yüzden korkarak böyle yani hem arzu ediyorum hem de vehmilen söylüyorum, korkarak söylüyorum. E, aşkın bu kadar aşkın biçimini... <gülüyor> Anlatırken neden bahsettiğini, bu aşkın kahramanının kim olduğunu, maşukun kim olduğunu birkaç beytte pek anlamıyorsunuz. Ki lise yıllarımızda edebiyat dersinde bu şiir ve biraz önce senin başta okuduğun şiir okutulurken bu şiirlerin muhatabı olan maşukun Cenabı ı Peygamber aleyhisselatu vesselam olduğu hususu hep gözden nihan oldu. Sanki sıradan bir aşk anlatılıyor, bir köylü yani bir komşu kızına aşık olmuş da sanki onu anlatıyor gibi bir anlatım tercih edildi. Halbuki e, buralarda ima ediyorsa da e, daha ileride birçok beyt, birkaç beyt açık açık mevzuun Hazreti Peygamber olduğu görülüyor. Ona dair şu beyt mesela çok net ismin de söylüyor. Tıyneti pakini ruşen kılmış ehli aleme iktida kılmış tarik Ahmedi ahmet Ahmedi Muhtar sallallahu aleyhi ve sellem temiz tabiatını e, aleme ruşen etmiş göstermiş güzelliğini temizliğini e, ve Cenab-ı Peygamber'in yoluna süluk etmiş o yola girmiş böylelikle akıyor hakipayı ne yetem der ömürlerdir muttasıl başını taştan taşa vurup kezer avaresu Cenab-ı Peygamber'in bastığı topraklara yüzünü sürme hevesiyle Medine'ye doğru akmaktadır diye bir ifadeyi tercih ediyor. Bağdatlıdır, Dicle, Fırat bu iki nehir yine kültür tarihimizde yönünü kıbleye çevirmiş Müslüman olarak kabul edilir. Medine'ye doğru akmaktadır. Ee, öyle büyük ilhamlara konu olmuştur ki şu beyit geçen sefer bir vesileyle belki biraz bahsettik 20. yüzyılda yaşamış olan Tahirül Mevlevi isimli 1951'de vefat eden şairimiz naziresinde ki 20 yaşını doldurmamıştı o nazireyi yaptığında bu beyte naziresinde bir taşın yanında payı yarı bu setmişler su be su her sen gitak bile iliyor su diyerek. Cenab-ı Peygamber'in aleyhissalatü vesselam mübarek ayağını bir taşın yanından geçerken öpmüş olmalı ki su bu aşkın tesiriyle her taşın yanında o anı o lezzeti hatırlama ümidiyle başını taşlara vura vura Medine'ye doğru akmaktadır diye bu azlan bir eser ortaya koyuyor. Burada dikkati çeken birçok şey var tabi. Dört buçuk asır geçtikten sonra bu terennüme aynı kalitede iştirak eden 20 yaşında bir delikanlıya evvela Hayrat, hayret etmeli, hayranlık duymalı, ceketi iliklemelidir. Medeniyet böyle devam ediyor. Sözlü bizim kültürümüzün özelliğidir. Yani bunu kaybetmemek için çok ciddi bir gayrete, kıskançlığa ihtiyacımız var evet. doğrusu. Efendim su üzerinde konuşmak mümkün, çok çok şeyler söylemek mümkün ama bir beytine daha temas ettikten sonra diğer gazellerine çünkü dokunamazsak hakikaten yazık olacak. Gene Hazreti Peygamber'den söz ettiği, ima ile söz ettiği Yümninat'ından güher olmuş Fuzuli sözleri Ebrini sandam dönen tek lülüyü şehvar-ı Resul. Müdihiş bir beyit gerçekten. Seni andığım için, seni bahis mevzu ettiğim için ya Resulallah, sözlerimin bereketi öyle oldu, öyle arttı ki e, beğenildi kulaklara küpe oldu insanlar ezberlediler sevdiler ancak bu benim gibi bir fuzuli şairin fuzuli sözlerinin mahareti değil biz kim seni medhetmek kim ama e, nasıl ki ee, nisan yağmurunun her damlası ince olmaz da ancak sadefin içine düşen ince olur onun gibi de bizim sözümüzün kıymeti lezzeti şerefi senden bahsediyor olmaktandır fazilet sana aittir ya Resulallah ben seni övmüş olmakla şeref arıyorum. Kendime bir şeref hasıl olması. Ümidindeyim. Övenler arasında bulunabilmek kaygusundayım. Hep böyle söylerler şairlerimiz. Överken bir edebe rücu ile yani övmeye kalkışmadım. Onu Allah övdü. Allah'ın övdüğünü ben nasıl övebilirim? Ama biz de hissedar olalım. Biz de kervana dahil olalım diye şu kırık dökük sözlerimizi söyledik derler bir beyit daha su yolun ha bir beyit dedim ama iki beyit daha en azından su yolun ol kuyu'dan toprağa olup tutsam gerek kön rakibimdir dahi ol kuyuya koyman var resul aman ya rabbi yani az dikkat çekiyor şu beyit ama bana çarpıcı geliyor hani rakibimdir dedi ya su su cenab peygambere doğru gidiyor ben de ona aşığım o suyun yolunu kesesim var benden önce o ulaşmasın diye Suyun yolunu toprak keser, bent keser. Toprak olayım da suyun yolunu keseyim diyor. Ve bir insan ancak ölünce toprak olur. Ya Resulallah canım yoluna feda olsun demenin şaircesi. Bu kadar olur yani. Su yolunu ol köydan toprak olup tutsam gerek. Çün rakibimdir dahi ol köye koyman. Su. Yine aynı derecede heyecan verici. En çok bilinen beyitlerinden biri de o aliterasyon sanatının en güzel örneklerinden biri olan arzu suyla eğer ölürsem dostlar köze toprağım sonun anınla yare su." Bol bol se sesleri geliyor sin ve sat harfleriyle ve suyu böylelikle hatırlatıyor adını koymamış olsa bile Türkçeyi dün öğrenen kişi bile bunu dinlediğinde sudan bahsedildiğini hissetmesi beklenir. Ama mana çok daha latif, lezzetli. Ben o yarın elini öpemezsem, ben ona kavuşamazsam, dam değildir. Neden? Evası yetinmiş olur. Ölüp toprak olduğumda, benim toprağımdan kase yapın, yare verin, su içsin. Böylece elini öpmüş olurum diyerek aşkı en yüksek seviyeden dile getiriyor. E, tabii kimden bahsediyoruz? E, ilim kesbiyle faye irifat ilim kesbiyle faye irifat hayali muhalimiz ancak aşk kimiş her ne var alemde ilim bir kıyluk alemiş ancak diyen adamdan bahsediyoruz. Aslında ben onu e, hassaten açmak istiyordum yani o sadece e, o cümle için. Evet çıktı. hakikaten yani evet çok klişe iyiden iyiye böyle öne çıkmış hemen herkesin duyduğu bir kıtadır. Senin de dikkatini çekti yani değil mi? Aşk kimiş yani yani... Şimdi şair aşkı konu alıyor ve tabi e, buradan manayı doğru anlamak, algılamak, merhum şairin de son derece isabetli bir şey söylediğine işaret etmek adına bir kimse Hz. Peygamber'in aleyhissalatu vesselam emirlerini, e, onun peygamber olma keyfiyetini, getirdiği kitabı kadimi tasdik etse yani bu burada ünlem işaretiyle söylüyorum. Yani aklım yattı yani bu evet doğru yani Olabilir, bu doğru, doğru söylüyor yani falan yok. dese. Fakat kalbinde sevgi olmasa, yani ona uyma lüzumu duymasa, ona uymayı en şerefli vazife iş bilmese, insanlığın gayesi bilmese efendim sende temel ve bina ne getirdin, ne götürdün, bildirdinse ise amenna, sende ölüm ve hayat, sende temel ve bina. Yani sonra 20. yüzyıl şairimiz Necip Fazıl'ın dediği gibi. Yani ona ittiba etmesek kalben rapt olmasa yani bu iman değil. Yani iman e, sevmektir, iman sevmektir. Mesela yine su çilesinde geçiyor ama yani burada öyle denk geldi artık. Şimdi şöyle bir ifadeye yer veriyor. Züker. Men lebin müştakıyım zühad Kevser talebi. Nitekim mestem mey içmek hoş gelir hoş ya Resul. Yani şucaside vakadan acayip bir şey ya. Ben şimdi bir defa kültür, lisan zenginliği açısından beyitin ilk üç kelimesi bize bir şey söylüyor. Men öz Türkçe. Evet. Leb Farsçadan Türkçeye girmiş. Dudak. Müştak, Arapçadan Türkçe'ye girmiş, arzulu, iştiyaklı, şevkli. Menle bin müştakıyam. Üç lisan resmi geçit yapıyor. Arabi, Farisi, Türk'i. Ve Arabiden ve Faris'ten aldığımız kelimelerle zenginleşmiş muazzam bir Türkçe var karşımızda. Ben sözlerinin, dudaklarından çıkan sözlerin müştakıyım ya Resulallah. Ben ona aşığım, benim şevkim ona. Zuhat Kevser talibi. Şimdi burada e, Hamsofu zahitler falan demek istiyor. Zahid e, kitaptaki değil, şiirdeki anlamı farklıdır. Kitapta başka yani dünyadan el çekmiş efendim. Haram e, lüzumundan fazla kullanmayan, e, yüksek takva sahibine zahit denir ama şairlerimiz zahidi hamsufu manasında kullanırlar ve biraz da onunla çatışırlar. Böyle tatlı bir sürtüşme yani eksik değil. Şiirci, şairciler takın hadi. Derinlik yok sende falan gibilerden böyle bir çatışma ola gelmiştir. E, o diyor Kevseri istiyor. İstesin yani kötü bir şey istemiyor. Yani Kevser cennet hırmağı istiyor. Ama ben onun da fevkinde, ondan da yukarıda, ondan da kıymetli olmak üzere senin sözlerine uymaklığı, sana tabi olmaklığı istiyorum ya Resulallah. Nitekim ayık olan su içer ama sarhoş olan da içecek başka içecekler arar. Şimdi yaptığı kıyaslama su ile e, şerap kıyaslaması yapıyor ve e, Zahide sözüm yok. Şimdi fakih bir beytinde de başka disiplin sahiplerine sözüm yok filan diyerek diyeceğinde der ya. Fakihi medrese mazur dur inkarı aşk etse. Yok özge ilmine inkarımız bu ilme cahildir. Profesör diyor aşkı inkar ederse diyor ee, mazurdur. Yani kötülemiyor yine bak dikkat. Mazurdur. Neden bilmiyor çünkü diyor. Evet, diyor yani. Anlamaz diyor. Sahasındaki ihtisasına hürmetimiz var ama diyor. Aşk bizim işimiz karışmasın diyor. <gülüyor> yani yani çizgiyi çizeceğiz çiziyor. Çizgiyi de çiziyor, bir çiziyor bir ya. Bu bizim çiziyor. alanımız. Herkes sahasında konuşsun arkadaş diyor. Senin ilmindeki ihtisasına biz bir şey mi dedik diyor. Yani Ama bu bizim alanımız. Şimdi tabii böyle vurgulu ifadelere ihtiyaç var. Tabii aşk başka türlü anlatılmaz. Zaten yani insan önce... E, aşkı özenir bir, yani sevmeyi fartı muhabbeti gerçek yani kendini feda etme derecesinde kendini hiçe sayma derecesinde hakiki aşkı. E sabikiram bize baktığımızda gördüğümüz nedir? Bakıyorsun biri kendini önüne atıyor, ok göğsüne saplanıyor, elini uzatıyor, canını ona feda ediyor. Anam babam sana feda olsun, canım sana feda olsun ya Resulallah. Yani oğlunu kaybeden, oğlu şehit olan anne harbin sonrasında Hazreti Peygamber nerede diye koşuyor meydanda. Yani ona bir şey olmasın da ne olursa olsun diye. İşte aşk bu manada bu biçimde en azından günümüz idrakinin bir miktar kavrayabileceği bu biçimde tezahür etmedikçe e, beni kendinizden, nefsinizden, çoluk çocuğunuzdan, e, karınızdan, kazancınızdan çok sevmedikçe imal etmiş olmazsınız demedim mi, mi Cenab-ı Peygamber Aleyhissalatu Vesselam. Evet. Yani bunun e, meşruiyet sahası da e, bu aslında. Ya yani böyle işaretlerimiz var. E, aşkımış. Ha açalım de. Aşkımış her ne var alemde. İlim bir kıylık halimiş ancak eğer aşk yoksa, sevgi muhabbet yoksa kuru ilim, soğuk ilim bir şey yaramaz diyor yani. O diyor e, bisiklete binmeyi öğreniyorsun yani ama binmemişsin. Ne olursa öyle olur işte yani. Yani sorsalar cevabını verirsin. Vites sınavda hepsini biliyorsun ama düşersin binince yani yaşamak yüzmekle kıyaslasak daha iyi. Yüzmek de benzer, benzer şeyimse boğulursun diyor. Herkes kitaptan okumakla biliyor. Bir defa teorik olarak su su kaldırır bedeni tamam her evet. şey iyi ama boğuluyor. Yani yani bu bir e, tecrübe isteyen. Men lem yazuk lem yedri demiş eskiler. Arabi bir sözdür. Tatmayan bilmez. Men lem yazuk her kim ki tatmadı lem yedri bilmez. Onu biraz daha Türkçeleştirerek nükseli söylerler. Men lem yazuk bilmez ne yazık. yazık. <gülüyor> Efendim bir başka beyti çok çarpıcı gelen birkaç beytini seçtim böyle örnek olsun diye. Yani 20 programist Feruzeli Asgari Koyas et şemdan ve hemayle çarkın kim ol baş almak kastetmeyince tacı zer vermez. Bana çok parlak gelen beyitlerinden biridir. Mumabak da ibret al diyor, kork diyor. Dünyanın şartlarından gidişattan nasıl yani? Şimdi bakışa bak yani mum her yerde yanıyor herkes görüyor evet, herkes görüyoruz şair ama şair bakışı başka. Yani mum şimdiki öyle cılız küçük mumlar gibi değil tabii büyük yerleri elektriğin olmadığı bir yerde koca binayı sarayı onunla aydınlatıyorsun. Böyle kol kalınlığında daha kalın büyük camilerde Süleymaniye'de Selimiye'de görmek mümkün insan beli kalınında mumlardan bahsetmek mümkün. Ee, Tabi onun da bir kullanım disiplini var. Söndürürken bir makasla kesersiniz. Gayet keskin bir makas yanında olur. Tak kesersiniz. Üflemek kerih görülür. Ortaya is yayılır, koku yayılır. O açıdan da doğru görülmez falan. Yani mumun yanında makas var. Yakan kişi, mumu yakan kişi ona bir altın taş giydirmiş olduğuya diyor diyor. E şimdi evet. hakikaten de baktığınızda e, alev şekli ve rengi itibariyle altın tacı gerçekten hatırlatır. Yani mumu... Taçlandırdı başına bir altın taç giydirdi diyor adam yakarak tamam ama bir vakit gelince de söndürmek için kesti diyor. Bundan ben ne ders alayım ey ne diyorsun yani bana? Felek kesmeyeceği başa taç giydirmez diyor. Aa, şimdi sen yani Anadolu irfanının sevinmesin baş olanlar ne gelirse başa gelir diz toprağa yaslanır da baş düşerse daşa gelir dediğini Fuzuli en üst şiirle kıyas et ile ve in inkulabundan kim ol baş alma hak ah, etmeyince tacı zer vermez diyerek e, medeniyet tarihimize nakş ediyor. Aynı gazelden. bak şu vermez redifli gazel çok acayip bir şeydir ha. Ezberle sen bence bunu. İnşallah hocam. <gülüyor> da rahat olduğun izhar eder halka felek beyhude harı hoş kudan gülber getir vermez. Bela'nın Allah tarafından sana gönderilen bir nimete ambalaj olduğunu anlamalısın diyor. Öyle anla kavra diyor. Boşuna gelmez. Yani... Ee, senden intikam almak için bela gelmez yani Allah mümin kuluna sevdiği kuluna bela gönderir bazen derdü bela kemendi mahbuptur der eskiler dert ve bela sevgilileri çekmek için atılan kementtir peki nedir bunun içindeki nimet büyük bir nimet vardır dostu çekerler bela ile. nitekim diyor sen o çalıdaki dikenlere baktın beğenmedin ama mayıs ayında gül gelince gördün ki diken gülün habercisiymiş Bela diken gibidir. Gelecek nimette güldür. Bunu böyle bil, böyle kabul et. Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarındaki hikmeti ya da bunu Erzurum İbrahim Hakkı'ya söyletirsek ne der? Hak şerleri hayr eyler, zannetmeki zannet gayr onu Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bakınız İrfan Mektebimizin muallimleri bize ne kadar güzel, ne kadar tatlı. Bu acelden seçtiğim son beyti de söyleyeyim de. Fuzuli dehrden kam almak olmaz, olmadan giryan. Sadef su almayınca ebri nisandan göher vermez. Fuzuli kelimesinin bildiğimiz manasını da kullanarak hem ismini koyuyor ama fuzul, boşu boşuna zamandan mutluluk tahsil etmek olmaz. Öyle durup dururken ağlamadan diyor, ağlay olmadan ağlay ağlaman lazım. ağlamayan süt vermezler. Nitekim diyor Sadef nisan yağmurunu almazsa inci yapamaz diyor. İnci sancı mahsulüdür. Şemsi Tebrizi Hazretleri buyurmadılar mı? İlim talebesine zillet ve gurbet lazım. Aksi hüsrandır. Yani gözyaşı dökmeden, ızdırap çekmeden, acı çekmeden, bedel ödemeden. ilim öyle bir şeydir ki diyor büyüklerden biri. Sen her şeyini ona verirsin o sana birazcık verir. Her şeyini vermen lazım. Kıskançtır yani. Her şeyin bir manisi var ama ilmin. İrfanın engeli çoktur. Ee, kam almak, bahtiyar olmak, yüzü gülmek, değerden, zamandan yani kam almak, giryan olmadan olmaz diyerek fuzuli'den dersimizi alıyoruz. Ger çok ister sen fuzuli izzetin az et sözü. Kim çok olmaktan kılıptır çok azizi har söz. Al sana ikinci söz redifli gazeli dezberle bence. Yani diyor ki Yükselmek istiyorsan diyor Fuzuli kendine söyle dikkat buyurun nasihatler kendine yani ee, sözü az et diyor az söyle az konuş neden çok sözden dolayı birçok aziz e, hor oldu diyor aşağılandı diyor. Ee, bu temel şöyle bir nasihatın ikinci beyt sonra gelen beytle de bunu göreceğiz. Eskiler derler ki kamil insan olgun olmak falan iyi güzel ne lazım. Üç tavsiye killeti menam killeti taam killeti kelam. Az ya az uyu az konuş Eyvallah. derler. Şimdi bakıyoruz yani mesela kim gibi az konuşacaksın benim gibi az konuş. <gülüyor> Değil mi? Ger çok istersen fuzuli izzetin az et sözü yükselmek istiyorsan az konuş. Kim çok olmaktan kılıptır çok azizi har söz. Az yemeye dair de gene fuzuli. Fuzuli'den böyle beytler çok sık olmaz ama hep aşıkhane söyler ama bazen de tabii böyle şeyler de var divanında. Gerçinime çok kifayetten tecavüz kılma kim İmtila barı bedendir bir huzur eyler seni. Evet sofradan yeme çok diyor ama sen ihtiyaçtan yeterinden fazlasına yüklenme, çok yeme diyor. Çünkü diyor yediğin ağırlık yapacak, sana zor gelir. Dokunur diyor yani, dokunur. 100 gramı seni taşır fazlasını sen taşırsın der eskiler. Az ye, az uyu, az konuş nasihatını söyle. Ee, Şiire bu şekilde getirmiş, koymuş. Yani bizim aslında çok yönlü biçimde kendimizle, medeniyetimizle, birikimimizle tanışmaya ihtiyacımız var. Sarfı nakdi ömredip ben kesbe irfam etmişim. Ehle dünya hem kemali cehlile tahsili mal. Ömrümü harcadım. irfan ilim tahsil ettim. Ama dünya ehli olanlar bütün gayretleriyle mal biriktirmeye çalıştılar. Vah esafa. Biriktirmek neyin nesi? Bizimkiler hep şöyle bakarlar hadiseye. Ya biriktirdin, bıraktın. Gidiyorsun hesabını sen veriyorsun. Başkaları paylaşıyor. Bunun neresi akıl? Allah aşkına sen ömrünü neye sarf ettin yani? Bunda ne karın var? Biriktirdin. Tamam, başkaları paylaştı. Minnettar mı olacaklar? E, zor, zor. E, bir, kötüsü hesabı sen veriyorsun. O yüzden e, yiyip bitirirsen de dünyada çöp olur. O da yani değer mi? Kanalizasyona gidecek demektir. E, ne yapayım? Kendine yatırım yap. Kendine yatırım yap. Çünkü sen burada geçici birkaç günlük kısa gölge mahiyetinde bir hayatı bitirmek üzeresin. Buradaki kazançların mal dahil ilim dahil ne, neyin, neyin varsa sonsuz hayatına yatırım yap ki e, senin de akıllı olduğunu anlayayım. Dehr bir bazardır her kim metaın arz eder. Vezni bozduk. Dehr bir bazardır her kim metaın arz eder. Ehli dünya simüzer ehli hüner fazlu kemal. Bu şiirde tabi vezin riayeti önemli. Dünya bir bazardır diyor. Herkes alır satar. Et herkes tabii yanında ne varsa onu alır satar. Dünya ehli servet mal altın gümüşle uğraşırken hüner ehli fazlu kemal ticareti yapar. Herkes yanında olanı verir. Sen kemal ehli olanlara bak. Onlardan kazanmaya bak. Boş dönme diyor. Evet. Şimdi hocam yani Fuzil'in hayatı gerçekten yoksulluk içinde geçmiş. Evet. Ömrü Şimdi evet. Böyle yoksulluk içinde geçtiği için bu nasihatler herhalde biraz daha böyle tutarlı ve yerinde oluyor. E, geri taraftan da e, su kasidesiyle alakalı ben soracaktım zaten Siz, peşin cevap mı verdik <gülüyor> <peşin> cevap <verdiniz. gülüyor> Leyla ile Mecnun diyelim hocam hmm. şimdi aslında Leyla ile Mecnun tanıdıklar tanıdıklar evet. e, biraz da fuzuri deyince ilk aklımıza gelenlerden birisi o Mesnevi'si vardır e, Naat ilgili son sözümüzü de hatırımdayken söyleyeyim de evet hocam. E, bu su kasidesi meşhurdur ama 3 e, nati daha var Sanat değeri belki bu kadar yüksek olmadığından veya o gazel, o naatların şansı olmadı. Bir de şans işi bu yani taleyi olacak. Ee, onlar pek şöhret bulmadı ama divanında görülebilir meraklıları on naatleri de incelemeye alabilirler. Söylenize gelince Leyla ile Mecnun kahramanlarımız ya da Ferhad ile Şirin, Aslı ile Kerem efendim. Hüsnü ile aşk. Hüsnü aşk. Hüsnü ile aşk. Şeyh Galip'in tabii o da yani Hüsn adındaki sevgili, aşk kadındaki aşık efendim. Bunlar medeniyetimizin şahitleri. Onlar üzerinde örnekler verilir. E, aşkı onun üzerinden öğretir üstadlarımız ve çoğu kere de onlara omuz atıp geçerler yani Ferhat Mecnun O oh, oh derler yani. Mesela Fuzuli'nin 3 beyitli şöyle bir senaryosu. Yani gazel 7 beyittir falan ama 3 beyitte senaryoyu başlayıp bitiriyor. Hem Ferhat'a hem Mecnun'a birer sitem ederek, sözüm ona birer sitem ederek hakiki aşkın nasıl olması gerektiğini kendi üzerinden anlatıyor. Olsaydı bendeki gam ferhadı ı bir ahile verirdi. Bin bi sutuni bade verseydi ahı Mecnun feryadımın sadasın kuş mu karar ederdi başındaki yuvada Ferhada zevk suret Mecnun'a seyri sahra bir rahat her kim ancak benim beladeh. Tam yani. Ferhat diyor bendeki e, derde sahip değilmiş ki elindeki kazmaya rağmen dağı delemedi. İş yarım kaldı. Benim derdim onda olaydı bir ah ile bir kar geçerdi. O türküyü hatırladınız mı? Bir ah çeksem karşıki dağlara yıkılır. yıkılır. Yani aslında cümlenin maksudu bir ama rivayet muhtelif. Herkes aynı şeyi söylüyor. Yani halk şiirimiz yani böyle bir tasnifte de doğru değil ama illa yapılıyorsa biz de kabul edelim öyle diyelim. Halk şiirimiz böyle e, bir kilim dokuma gibi ise e, klasik şiirimiz de bir halı gibidir. E, yeri gelir kilim halıdan çok üstün olur. Bir kilim var 20 halı eder yani. Her ikisinin de zirve eserleri eksik değildir. Bu üslup işte divan şiiri üslubu. Fuzuli'nin lideri olduğu üslup. Kaideleri olan vezni var, kuralları var. Oradaki metaforların bağlayıcılığı var ve disiplin yani harf sırasına göre yazıyorsunuz falan filan böyle şartları var. Yoksa maksut aynı. Dönelim konumuza. Ferhat da bendeki dert yokmuş ki Ferhat'ı delemedi. Mecnun'da da bendeki feryat yokmuş ki ee, kuş başında durabildi. Yani değil mi? Hikaye yuva yaptı Neydi? başında. Öyledir değil mi? Evet. Nasıl anlatılır bu? Mecnun o kadar ızdırap içindeydi öyle hareketsiz öyle duruyordu ki işte kuş başına onu kütük zannederek yuva yaptı falan ve hatta yumurtladı falan derler. Şimdi bunu övmek için söyleyenlere muhalefetle sözüm ona muhalefetle tabii tırnak içinde. Yani çok rahatmış diyor bendeki feryat olsa okuşmaya <gülüyor> uçar, uçar giderdi diyor. Demek ki o da rahat. İkisinin birer kusuru bu. Birer kusuru daha var. Ferhat ne kusur etti? E, Sevgilisinden resmini çizdi dağa ve baktı diyor. Kopya çekti diyor. Şirin'in resmini o elindeki kazmayla dağa çizmiş de. e bakmış, ona bakmış. bakmış yani. de, kopya çekti evet. olmadı diyor. Mecnun gezdi diyor dağ bayır. Yani seyahat etti diyor, gamını dağıttı diyor, yar eşiğinden ayrıldı ve dolaştı diyor. Şimdi e, biz tabii sormaz mıyız? Eğer sevgiliye bakmak, resmine bakmak iyi geliyorsa Fuzuli'ciğim, e, sen de bak. Yap yani, niye ferhadı harcıyorsun? E, gezmek iyi geliyorsa seyahat mani olan mı var, sen de gez. İşte tam bu noktada Fuzuli üstadlığını ortaya koyuyor ve diyor ki, benim sevgilim tasvire sığmaz ve mekandan münezzehtir. La ilahe illallah. İşte üstadın biraz gizli gibi görünen, tabii bir miktar şiiriyle meşgul olunca üstadlarımızın o gizli gibi görünen şeyler alışkanlık peydah ediyor. Ve aslında kimseyi kınadığı falan yok. Ama bir hakikati, bir lezzeti, bir irtifaı hissettirebilmek için bu örnekleri veriyorlar. İyi ki de veriyorlar, İyi ki bir fuzulimiz var. Var mı soracağım başka bir şey? Bak önümde Şimdi hocam, e, uzun bir mesele var yani. Uzun bir mesele var. Aslında o uzun meseleye girmeden biz hmm. bence işaret levhalarına geçelim. Hadi bakalım. Ondan sonra da devam Mesela edelim. Ne seçtin bakayım merak ettim. Aşıkam dersen belayı aşktan ah eyleme. Ah edip ayarı esrarından agah eyleme. Allah Allah fuzulinin evet. bak bak bak bugün, bugün şimdi duydum senden bak. Aşıkam dersen belayı aşktan ah eyleme. Eğer aşıkım diyorsan aşk belasından şikayet etme ah etme. Ah edip ayarı esrarından agah eyleme. Onu bunu da sırlarından haberdar etme ah edersen e, dile düşersin. Şimdi Allah hocam Allah. buradaki kelimemizi de ayar seçmişim. Ağ Ayar. Ayar, yar da bakalım lügatimizden. Ne der nef'i? Ağyar elemin çekme gönül nafile gamdır. Hasmın sitemini anlamamak hasma sitemdir. Evet, ağyar gayrılar, başkalar, yabancılar, başkalar, evet. diğerler. Diğerleri, düşmanlar. Evet, düşmanlar, anlamayanlar aşktan. Yani bu işin dışında kalanlar. E onlara diyor şey olacak diyor. Diline düşeceksin diyor. Sus diyor yani. Sus. Sus diyor. Gizlemektir marifet pervane veş feryadını fenniye zannetmekim taklidi bülbüldür hüner. Yani Mecnun'u da ferhadı da bülbülün aşkına benzeterek feryat ettiler, gürültü çıkardılar. Öyle olmaz diyor sessizce pervane gibi yanıp gitmektir diyor aşk. Yani. Çekip gitmektir aşk var yani işte. Evet. Birçok gazeli fuzuli üstadın Yüzyılımızda da işlendi, tahmisler yapıldı. Bir programımızda duymuşsun, senin de ilgini çekmiş, buraya da almışsın tebrik ediyorum. Neyzen Tevfik tarafından yapılan bir tahmis. Ya Birçok örnek var ama o sanki biraz öne çıkmış. Biraz daha böyle cuşa getiren. Fazla, fazla coşkulak zaten ya. Rahı aşkında dönen necmi her peymaya bak, hüsnünün mecnunudur sergeçte ileylaya bak. Ufku hüsnünden doğan mehrecihan araya bak. Rengi da vurmuş sagarı sahbaya bak. afit tabile kılır dava tutulmuş aya bak. Tamamını okumak programımızın çerçevesine uygun olmayacağı için burada keseceğim ama evet. bir kıtasına dokunayım. Asit anında esir olmuş kamer yıldız güneş. Ben de ibabır za dermiş, der tek çillek eş, hast zavukacı avidanı der firakı, vüslat eş, bildi aşkından emed püuş, oldurum ayinevş, rahmeti pergiz bana bakmaz şu istina ya bak. İşte bir eksiğimiz bizim. Bugün Azerbaycan'a gitseniz Abdullahcim, sokakta ayakkabınızı boyayan, boyacı size hafızdan gazel okur, Fuzuli'den gazel okur, Türkçe. Edebiyat bilgisi, kültür, şiir orada yaygındır. Eğlenmek için böyle laf ola diye esaslı gazetler. Çok güzel çalışmalarla yapmışlar evet hocam. Evet yani, hocam. Biz, ama biz bakıyoruz, biz ayıp ediyoruz biraz yani. O yüzden böyle vurgu üstüne üstüne basıyorum yani. A Aşk diyor öyle bir sultan ki diyor, ay, yıldızlar ve güneş o kapıda elleri bağlı derviş gibi boynu bükük dururlar. Fakat üçüncü Mısra'da e, tevfik kolaylı Farsça bir Mısra koymuş, hasta zayıf kecavide ani aşkın kalıcı lezzeti ne ayrılıkta dur ne kavuşmakta ikisinin iç içeliğindedir diyerek muazzam bir aşk teorisi ortaya koyuyor sessizce itiraz etmeden şikayet etmeden. Büyük sevginin, aşkın o kişiyi terbiye etmesine müsaade etmek, hatta bunu talep etmek, sızlanmamak dersi veriliyor. Fuzuli'den seçeceğimiz bir kıta daha o halde. Her deme hicranı bir şam-ı gariban bülbülün, İhmirar ateşi bindendir, mülün, derdi aşkı yardan çakı giribanı gülün, şem başından çıkarmış durdu şevki Kakül'ün böyle kute ömr ile başındaki sevdaya bak. Dedi şu, özetin özeti söyleyeyim. Muma bak nasıl yanıyor, o kadarcık boyuyla aşka o böyle esir olmuş, sen idrakinle aklınla insanım diyerek bu soğukluk neyin nesi? Bu soğukluk neyin nesi sana aşkın ateşini ve onunla yanma nimetini nasip etsin Allah diyerek insanı ikaz ediyor. Ne kadar kaldı vaktimiz? 7 dakikamız var hocam. Ne aldı ne soracaksın? Şimdi hocam şöyle bir metin okudum ben şimdi Fuzuli'ye çalışırken. Profesör doktor Haluk Soyad'ını şu an unuttum. Haluk o, Hoca. Haluk hocamızın hazırladığı bir evet, hisselde. Evet evet. Diyor ki Fuzuli'nin diğer şairlerden farkı şudur. Ne diyor? Mesela diyor Niyazi Mısri'ye baktığınızda Yunus'a baktığınızda diyor hemen diyor onun şiirinde bazı şeyleri görürsünüz. Onun işte tasavvuf olduğunu ama diyor fuzûl ile bence diyor bunu gizlemiş. Evet. Görünür etmemiş. Diyor. Doğru teşhis. Bunu saklamış. Doğru teşhis. Biraz diyor irdelemeniz, i̇rdelemeniz gerekiyor. İrdelemeniz gerekiyor. Anlamak için biraz dikkat gerekiyor. Fakat tabii bu kelimeleri süsleyerek ağdalı üslupla değil. Yani e, manayı gizlemiş. Çok enteresan bir e, başarı gösteriyor orada. Ya yani büyük şair olmak. Şimdi bir de şu var. Birçok şair de derler ki mesela hocaların o tespiti de doğrudur. Divanını eline alır, elinize alırsınız. Ezbere her şiir. Tadı tuzu yani yerinde. Çok beğeneceğiniz sizi etkileyecek şiir. Bazen yüzde kırk, bazen elli, bazen altmış falan. Ama fuzuli de seksen doksan yani. Yani çok doludur yani. Çok dolgundur. Ben şahsen bunu, hani onun ayrılığı en iyi resmeden beyti diye ne yanar kimse bana ateşi dilden özge, ne açar kimse kapım bazı sabahdan gayrı. Bedeli ödenmiştir de ondan yani hayatı da bunu tasdik ediyor. Ee, o ızdırabı yaşadıktan sonra yalnızlığı, e, yokluğu yaşadıktan sonra ifade ediyor ve kalıcı oluyor. Merhumun o beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı şiirinin Baki tarafında yapılmış bir tahmini vardır. Ben onu duyduğum gördüğüm zaman doğrusu çok heyecanlanmıştım en büyük iki ustanın birbirine tahmisi kıyamet yok mudur sanır yahut haşra inanmaz mı acep o aşık zalim acep o zalim aşıkın kanına kanmaz mı Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradım şemme yanmaz mı? Aralarında 45 sene var vefat itibariyle. 1555 Fuzuli, 1600 Baki. Yani demek ki o herkesçe bilinen bir şair iken Baki çocuktu veya ilk gençliğindeydi. Takip ettiği görülüyor, peşine düştüğü, onu taklit ettiği görülüyor. Artık meraklılar olabilecektir. Zaten Fuzuli merak edilmeyecek bir adam da olmadığından. Nerede bulabiliriz şiirlerinin manası falan filan gibi yani anlamak için ne yapalım diye gençlerden böyle sorularla çok karşılaşıyorum. Şerh edilmiştir yani başka da böyle şerh çok bulamıyoruz ama Ali Nihat Tarlan Fuzuli Divanı şerhini yaptı. En azından her beyt için birer ikişer cümle de olsa bazıları geniş bazıları biraz daha az evet ama. Canım, onu da inceleme o... şansım olmadı. 718 sayfa. Evet. Ee, yani. Ve bazılarına dediğiniz gibi çok uzun yerler ayırmış bazılarında da sadece manasını verip geçmiş öyle bir şey. Orada oluyor. ondan istifade edilebilir. Yani gençlerimize bunu yani edebiyat talebeleri de belki muhtemelen merak ediyorlar. Belki haberleri vardır ama bir vurguda biz yapmış olalım diyelim ki ver bakalım elindeki kağıtları. Vefa her He. kimseden. Söyle, söyle. Kim istedim ondan cefa gördüm. Kimi, kim bir evet. Kimi, kim bir vefa dünyada gördüm. Bir, bir vefa gördüm. Şimdi bu da en meşhur gazellerinden biridir. Dedim ya 20. yüzyılda tahmis edildi. Bunu tahmis eden de benim gördüğüm Ahmet Remzi Akyürek Kayserli. Üsküdar Mevlevi hanesi postnişini ve çok iyi bir şair. Biraz önce andığım Tahirül Mevlevi'ye göre Üstad abey, 3-5 yaşta büyük. Bunu muazzam bir tahmis etmiş. Yani. Bu şiiri şu, hatırlayabilir miyim? Evet. Ruhi dil berde gerçi mahdan ruşen ziya gördüm. Küduret verdi hattı şimdi baktım bir safa gördüm. Neye atfı nikah ettimse ahir bir hata gördüm. Vefa her kimseden kim istedim andan cefa gördüm. Kimi kim bir vefa dünyada gördüm bir vefa gördüm. Vallahi şiir açısından söyleyeyim yani bu kadar olur yani bu kadar olur. Ben diyor... O güzelin diyor yanağında bir ışıltı gördüm mü? Gördüm. Ama diyor bir daha dönüp baktığımda e, küduret vardı, sönmüştü, solmuştu. Anladım ki dünyada vefa yok. Nitekim ömrüm boyunca vefayı kimden istedimse ondan cefa gördüm. Vefasız dünyada kimi gördümse vefasız gördüm. Bu dünyada vefayı aramazsan rahat edersin diyor. Hadi o bir beyit daha okuyalım. Bu kez başka bir e, gazelinden okuyayım hocam. Canı kim canan için sevse cananın sever. Canı için kim ki cananın sever. Canın sever. Atlayacaktım neredeyse teşekkür ederim. En mühim meyitlerinden biriydi. Bunun izaha ihtiyacı gerçekten var. Biz bu beyti lise yıllarımızda <gülüyor> gördüğümüzde bize verilen ders maalesef yani üzülerek ifade etmek durumundayım. Şair burada can ve canan kelimelerini üçer defa kullanmıştır falan filan gibi böyle gayet sathî, gençlerin anlayacağı dille yüzeysel, efendim, tadı tuzu yok bir anlatım tercih edildi. Ve tabii böyle duyunca da insan ne merak eder ne peşine düşer yani. Halbuki bu beyt çok muazzam bir e, nükte taşıyor. Bize çok büyük bir mesaj veriyor. Canı kim cananı için sevse cananın sever, Canı için kim ki cananın sever, canın sever. Bir kişi canı seviyorsa ben onu hemen yargılamam bakarım ne için seviyor. Ha, anladım ki cananı armağan etmek üzere yani vatan için ölmek de var ama borcunu yaşamaktır der ya. Sevgiliye armağan için ona hizmet için bakıyor kendine canını sevmesi ondan bu makbul ve aşktır diyor işte hakiki aşıktır diyor. Neyi sevdiğine bakılmaz. Niçin sevdiğine bakılır. Eyvallah. Ya da onu seviyor sevgiliyi. Ve sorunca aşıkım diyor iddia ediyor ama görüyorum ki kam alma derdinde mutlu olma derdinde yani murada erecek ya. Ha, o halde kendini düşünüyor bu egoizmdir diyor. Şimdi bu nükteye çok ihtiyacımız var. Now why demek bu yani İngilizce söylememiz gerekirse. Now how değil de Now niçin? Why. Yani Hiç. yaptığın her faaliyet... Peşine düştüğün her gaye edindiğin diploma, servet bilmem ne şöhret ne varsa devlet, makam neyse bir gaye ulvi gaye değer bir güzel maksat için değilse hiç kıymeti yok diyor. Hocam üzgünüm sonuna geldik. Estağfurullah ee, Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz hocam. Bu akşam da kadim edebiyatımızın üstadlarından Fuzuli konuştuk. Haftaya başka bir şairimiz de karşınızda olmak üzere hayırlı akşamlar.